Mesela Firavun'a gönderilen Musa peygamber, Asa niye yılan oldu? Fil olabilirdi. Bilmem efendim, kaplan, pars, arslan olabilirdi. Hmm. Niye yılan oldu? Hadi yani, işte demişler ki Asa bir ayna idi. Firavun'un ameli yılandı. Şimdi zalimdi Firavun. Kendi ameli gördü olmuyor Hatta Yılan göründü. Yine aynı şeyde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> muharebe zamanlarında diyor düşmana eziyet cefa yapmayın böyle bir gayr hak çoluğa, çocuğa, kadınlara, hastalara, ihtiyarlara efe. Yaptığınız ya. zulümler tecessün eder sizi önünüze çıkar ve mağlup olursunuz diyor sizi mağlup eder diyor.